Boş, yaşam İçin teknoloji. Merhaba, Potsdam İklim Etkileri Araştırma Enstitüsü ve Alman Kalkınma Enstitüsü'nden bilim insanları tarafından kaleme alınan yeni çalışma, iklim değişikliğiyle mücadele ederken 17 sürdürülebilir kalkınma amacının tamamında ilerleme gösteren bir dünyanın mümkün olduğunu gösteriyor. Nature Climate Change'de yayınlanan bilimsel çalışmanın başyazarı Björn Sörgel, İklim politikaları oldukça önemli. Ancak karar vericilerin 2015 yılında imzaladıkları Paris Anlaşmasıyla sürdürülebilir kalkınma amaçlarını kabul ederek taahhüt ettikleri ve herkesin refah içerisinde yaşayacağı sürdürülebilir bir dünya vizyonuna ulaşmamız için gerekli dönüşümü tek başına sağlamaya yetmiyor. Şu anki politikalarla devam etmemiz durumunda 2030 yılına kadar 17 sürdürülebilir kalkınma amacının herhangi birine ulaşmamız mümkün görünmüyor. Bu durum COVID-19 pandemisinin yaşanmasından önce dahi mümkün değildi. Ancak bu gidişatı değiştirecek araçlara sahip olmamışsa iyi bir haber diyorlar. Raporun yazarlarından Isabella Wendt'i, Uzmanlardan oluşan bir komisyon tarafından önerilen gezegenin sağlığı, beslenme biçimi, daha az hayvansal protein tüketiminden kaynaklanan olumlu etkilerin geniş bir kapsama yayıldığını kanıtlıyor. Gezegenin sağlığı beslenme açısından dengeli olup yalnızca mütevazi miktarda hayvansal gıda içeriyor ve besin çeşitliliği açısından dengeli bir beslenme sunuyor. Bu nedenle gelişmiş ülkelerdeki ortalama beslenme biçiminden, çok daha sağlıklı olduğu görülüyor. Bu beslenme biçimi aynı zamanda gıdanın üretilmesi sürecinde çok daha az toprak, su ve gübre gerektirmesi nedeniyle yüksek oranda et ve süt ürünleri içeren beslenme biçimleriyle kıyaslandığında daha az sera gazı üretiyor. Böylece beslenme alışkanlıklarımızın değişmesi, iklim ve ekosistemlerimizi korumaya yardımcı oluyor diyor. Çalışmanın yazarları arasında yer alan Elmar Kriegler ise iklim değişikliğini tek başına ele alan ve bütünsel yaklaşmayan bir zihniyet bizi başarısızlığa götürür. İklimi korumayı bütünsel bir sürdürülebilir stratejisiyle birlikte değerlendirmeliyiz. Bu gereklilik karbon fiyatlandırmasının önemini bir mihenk taşı olduğu bir dizi politikayı gerektiriyor. Bu mekanizmalarla birlikte sağlıklı ve sürdürülebilir beslenmenin teşvik edilmesi ve enerji talebinin azaltılması gibi refahın yeniden dağıtılmasına yönelik politikalar ve önlemler gerekiyor. Analizimiz daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik ulaşılabilir bir yol haritası sunarken insanların ve gezegenin bir arada refaha erişebileceğini gösteriyor. Bu vizyonun somut gelişmeler haline gelmesi, karar vericilerin yanı sıra toplumun genelinin harekete geçmesiyle mümkün diyor. Güney Afrika önerilen bir küresel uyum hedefi olarak ülkeleri, İklim direncini 2030 itibariyle %50-2050 itibariyle de en az %90 oranında da arttırmaya yönelik çalışmaya çağırdı. Ülkenin Çevre Bakanı Barbara Creasy, COP26 iklim görüşmeleri öncesinde kilit konularda ilerleme sağlamak üzere tasarlanmış bir bakanlar toplantısında ülkelerin hassas toplulukların aşırı hava olaylarına, sel baskınlarına, kuraklıklara ve deniz seviyesinin yükselmesine uyum sağlama yeteneklerinin ölçülebilir bir şekilde arttırılması konusunda anlaşması gerektiğini söyledi. Krissi, özellikle Afrika'da gelişmekte olan küçük ada devletlerinde ve en az gelişmiş ülkelerde sağlık yararlarının arttırılmasına, gıda ve su güvenliğine ve altyapının beklenen iklim etkilerine uyarlanmasına odaklanılması gerektiğini söyledi. Yeşil Gazete'de yer alan bir habere göre, Afrika'nın en kalabalık kenti kabul edilen Nijerya'nın Lagos kenti son yıllarda en büyük sel felaketini yaşadı. Bazı bilimsel çalışmalar deniz seviyelerinin yükselmesi sonucunda Lagos kentinin bu yüzyıl sonunda yaşanmaz bir hale gelebileceğini ortaya koydu. Sel felaketi başta Lagos adası olmak üzere kentin çeşitli bölgelerini ciddi biçimde etkiliyor. Su seviyesindeki artış toprağı yiyip bitiriyor. Uzmanlar özellikle inşaat amaçlı yapılan kum madenciliğinin Lagos'taki kıyı şeridini de erozyonu arttırdığını kaydetti. Ülkede her yıl şiddetli yağışın neden olduğu sellerin yıllık maliyetinin yaklaşık 4 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Uzmanlar kontrolsüz kentsel büyüme nedeniyle doğal afetlerin şiddetinin arttığına işaret ediyor. Küresel deniz seviyelerinin bu yüzyılın sonuna kadar 2 metreden fazla yükselebileceği tahmin edilirken bu aynı zamanda kıyı şeridinin bir kısmının daha alçak olduğu Lagos'un risk altında olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmalara göre iklim krizine bağlı deniz seviyelerinin yükselmesi sonucunda Lagos kenti bu yüzyılın sonunda yaşanmaz hale gelebilir. Ülke gündemine gelecek olursak, bildiğiniz gibi Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da saat 12 sıralarında 4 farklı noktada başlayan orman yangınları rüzgarın etkisiyle de kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik ve bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangına Havadan ve karadan müdahale edildi. Yangının büyük bir alanda etkili olması nedeniyle birçok ev kullanılamaz hale geldi. Manavgat'ta sınır ilçeleri Akseki gün doğmuş ve Alanya'nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında şimdiye kadar insanlar da yaşamlarını yitirdi pek çok canın yanında. Manavgat'ta Çardak Mahallesi, Beydi İnmekisi, Yaylı Alan, Tilkiler, Sevinç ve Ahmetler Köyü'nün Akseki bölümünde devam ettiği söyleniyor yangına ve hala müdahale ediliyor. 29 mahallesi bulunan gün doğmuşta da Kırsav'daki 7 mahallenin alevlerin tehdidi altında olduğu söyleniyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği Günlük Çevre ve Ekoloji Haberleri